Bayanların özel günlerinde ayet, hadis veya dua okumalarında bir sıkıntı var mı hocam? Şimdi hanımefendiler e, her ay 3 veya 10 gün arasında adet görüyorlar. Adetli hanımlar namaz kılamaz, kılmadığı namazları daha sonra kaza etmezler, oruç tutamazlar Ramazan ayında adetli olduğunda ama daha sonra oruçlarını kaza ederler. E, mesela Musaf-ı Şerif'i ellerine alamazlar. Ezbere de olsa e, Kur'an-ı Kerim okuyamazlar. Ancak e, adetliyken az Besmele çekebilir, dua niyetine Fatiha Suresini okuyabilir, Rabbena Atina'yı okuyabilir, İhlas-ı Felakvena Suresini dua amaçlı olarak okuyabilir. Bir de adetli hanımefendiler eğer Kur'an kursuna gidiyorlarsa veya işte Kur'an kurs hocalarımız, İmam Malik'in bir iştihadına göre, Deniz Ayşe Kurulu'nun görüşü de bu istikamette. İmam Malik, adetli hanımefendilerin eğitim öğretim amaçlı olarak Kur'an-ı Kerim'i unutmamaları için adetliyken, Kur'an-ı Kerim'i okuyabilecekleri yönünde bir iştihadı var. Bu iştihada binaen Kur'an kursuna giden kızlarımız veya yetişkin hanımefendiler, Eğitim ve amaçlı Kur'an-ı Kerim'i kelime kelime okuyabilirler. Ama dua mahiyetindeki ayetleri veya başka hadislerden mesun olan duaları adetliyken okuyabilirler. E, hocam peki bu durumda erkeklerin cünüp olduğu zamanlarda, e, o zaman Kur'an e, okuma falan... Erkeklerin cünüplüğü ile kadınların adeti aynı değil. Hı hı. Erkeklerin cünüp olunca hemen yıkayıp cünüplükten kurtulması mümkün. Hı hı. Onun için cünüp olan bir erkek ister eşiyle beraber olduğu için ister ihtilam olduğu için hı hı. cünüp olsun hemen yıkanıp temizlenmesi gerekir. Yani cünüplükten kurtulma erkeklerin elinde ama adetten kurtulma, hayız halinden kurtulma hı hı. kadınların elinde değil. Yani ikisini eşit tutmayalım. Yani e, cünüp olan erkekler Mustafa Şerif'i alamaz, Kur'an-ı Kerim okuyamaz. Ama e, o da diyelim Doğal ki o besmele çekebilir, işte hı hı. Rabbine Atina gibi... Sıf, dua amaçlı hı hı. E, Dua cümlelerini Ayet-i olsa okuyabilir Yani bu durumda ben şunu merak etmiştim Hocam acizane seyircilerimizden özür dileyeyim. E, eğer tam o arada Geçmiş zamanda mesela Sahabenin başına gelmiş böyle bir olay Vefat edeceği sırada kelime-i Getirmesi gerekiyor Getirebilir, şey, kelime sakıncası, gibi, sakıncası olmaz bu durumun mesela Tabi yani. erkekler Cünüpken e, e, Su bulamazlarsa teyemmüm edebilirler O hı. da var yani e, teemmüm edip e, diyelim ki cünüp oldu e, yıkanacak su bulamıyor veya su var ama kullanma imkanı yok bu durumda namaz vakti girdi e, teemmüm edip namaz kılabilirler ama adetli hanımlar e, yani onlar adetliyken namaz kılamazlar yani su bulup bulmama etme ile alakası yok ama erkekler cünüp iken bir Diliyorum ki su bulamadılar. Su var çok soğuk diyelim ki. Bir asker düşünün. Hı hı. Yani 1500 metre e, yükseklikte bir yerde nöbet tutuyor. İtilem oldu. E, işte soğuk suyla yıkaması gerekiyor. Yıkansa hasta olacak. O zaman ne yapacak? Teyemmümle e, cünüplükten kurtulacak ve teyemmümle namazını kılacak. Veya da <gülüyor> su var Suya ulaşmak mümkün değil. İşte bir canavar tehlikesi var, köpek tehlikesi var veya düşman tehlikesi var. Suya ulaşma imkanı yok veya bulunduğu yerde su yok mesela. Veya su var da hastalığı nedeniyle suyu kullanma imkanı yoksa ben cünübüm diye gezip durmayacak. Temmüm ederek cünüblükten kurtulacak ve temmüm ederek namazını kılacak.